Zegerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan binlerce binanın bir kısmında arama kurtarma çalışmaları yerine enkaz kaldırmaya bırakırken 20 bin'e yakın binanın yıkıldığı açıklandı ve ortaya çıkan devasa yığınları ve çöpün nerelere dökülmesi gerektiği tartışması da başladı. Toplum sağlığı, yaban hayatının ve doğal çevrenin korunmasına odaklı tartışmayı gündeme taşıyan ilk haberler ve uyarılar da Hatay'dan ve Kahramanmaraş'tan geldi. Hafta başında Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıt altına alınan 302 kuş türüne barındıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altındaki Mileyha sulak alanına deprem bölgesinden moloz ve çöplerin dökülmeye başlandığı haberi kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Gündeme getirildi. Haber doğal yaşam uzmanları ve gönüllülerin tepkisine ve molozların suda kalan yaşam alanlarına dökülmemesi konusunda uyarılarına yol açtı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Yasin İlemin ise Twitter'da moloz ve diğer atıklar konusunda uyarıda bulundu. İlemin deprem sonucu yıkılan binalarda ortaya çıkan enkazlarda insan sağlığı ve ekosistem için zararlı pek çok madde bulunuyor. İzolasyon maddelerindeki kimyasallar, zararlı plastik türevleri ve asbest bunların başında geliyor dedi. İLEM'in muğuz döküm sahaları belirlenirken sızdırması zeminlerin tercih edilmesi, yeraltı ve yer üstü sularıyla temastan mutlaka kaçılması gerektiğini söyledi. Döküm sahaları mutlaka ve mutlaka korunan alanlar, sulak alanlardan ve yaban hayatı alanlarından uzak olmalı. Yer seçiminde bu noktalara dikkat edilmeli dedi. 2000'li yılların başında Erciyes Üniversitesi Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanıyken Hatay Havalimanı planlarına dair bilirkişi olarak atanmıştım. Yapılmasının doğaya ve kuş popülasyonlarına ve de kuşların göçüne zarar vereceğini, Amik Gölü alüvyonlarının üzerinde kurulacağı için sel riski nedeniyle de bu plana karşı görüş vermiştim bilirkişi olarak. Şimdi buna dair bir haber var. Bir günden Gökay Başcan Kahramanmaraş merkezi depremlerde pisti kırılan Hatay Havalimanı'nın bilirkişi raporlarını, mahkeme kararlarını ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın karşı görüşüne rağmen yapıldığını ortaya çıkardı. İlk açılan davada deprem riskini dikkat çekilirken ikinci davada bu risk unutuldu. Proje iktidarın ısrarıyla tüm itirazlara rağmen yapıldı. Deprem ve öncesinde havalimanını İki kez su basması ki bunu belirtmiştim ben bilirkişi raporunda itirazların haklı olduğunu ortaya koydu. Binlerce insanın hayatını depremde hayati önem taşıyan Hatay Havalimanı zemindeki oluşan çatlaklar nedeniyle havalimanı kullanılamaz hale geldi. Arama kurtarma ekipleri başka havalimanlarına indi yardımlarda bölgeye geç ulaştı. Hava yolunun kapalı olması ayrıca bölgede kara trafiğine de neden oldu. Dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tüm itirazlara ve mahkeme kararlarına rağmen iki kez çevresel etki değerlendirme yani ÇED olumlu kararı verdi. ÇED raporunda teknik eksiklikler olduğunu ifade eden bilirkişiler depremsellik etkisi çalışmasının eksik olduğunu belirterek büyük bir risk dikkat çekmişlerdi. İptal edilen ÇED kararının ardından sanki bölgedeki riskler ortadan kalkmış gibi bakanlık ikinci kez aynı kararı verdi. Mahkeme bu kez itirazları görmezden geldi. Projenin fay hattı ve kurut kurutulan amik Amikgönü'nün üzerine yapıldığını dikkat çeken Tema Vakfı yine bu kararı itiraz etti. Tüm itirazlara rağmen projede ısrarcı olan bakanlık Danıştay'a karar düzeltme başvurusunda bulundu. Danıştay 14. dairesinde görülen dava anlaşılmaz bir biçimde bakanlığın lehine çıktı ve işte bugün sonuçlarını gördük. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz. Deprem bölgesinde henüz salgın hastalıkların söz konusu olmadığını, önümüzdeki haftanın bu açıdan çok kritik olduğunu, önlemler açısından bu süreyi çok etkin bir şekilde değerlendirmek gerektiğini söyledi. DHA'nın haberine göre İlk hafta araba kurtarma ve yaralıların acil tedavilerine yönelik ekiplerin sahada aktif rol oynadığını ifade eden Profesör Doktor Yavuz, artık salgın hastalık riski açısından halk sağlığı ve enfeksiyon uzmanlarının bölgede daha aktif rol oynayacağını, salgın riskinin artışa geçeceği döneme artık bundan sonra girildiğini kaydetti. Yavuz, Suriye'deki kolera salgınının da bu bakımdan endişe verici olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Yavuz, kısa süre içinde gerekli önlemler alınmazsa Misalli enfeksiyonlar başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalığın hızla yaygınlaşabileceğini kaydetti ve bu konuda uyarılarda bulundu. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine bundan sonra izin verilebilecek. Orman vasfının taşınıp taşınmadığı kararını ise TEDAŞ ve TEİAŞ belirleyecek. Zannediyorum mevzuatta bu bir ilk. Her zaman bu konu Orman Bakanlığı'na bırakılırdı. Havalimanlarının etrafına ise otel, alışveriş merkezi, lokanta, akaryakıt, dini, sağlık ve benzeri testlerin kurulmasına da izin veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Kanunu'nun 17. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması hakkındaki yönetmeliklerde değişiklik yapan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. İlgili yönetmeliğin 4. ve 25. Maddesinde yer alan ve orman sayılan alanlarda lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilmeyeceğine yönelik ibare ise yürürlükten kaldırıldı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.